145. konu, Hazreti Peygamber'in, İskenderiye Kralı Mukavkıs'a mektup göndermesi, Hazreti Peygamber, Hatib bin Ebi Belta'yı İskenderiye Kralı Mukavkıs'a gönderdi, Hatip, Hazreti Peygamber'in mektubunu ona verdi, o, mektubu öptü ve Hatib'e de ikramda bulundu, onu güzelce ağırladı, geri dönen Hatible beraber Hazreti Peygamber'e bir aba, eğriyle beraber bir katır ve iki de kariye gönderdi, bu kariyelerden birisi Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim'in annesi olan Mariye'dir, diğerini ise Hazreti Peygamber Muhammed bin Kaizel hediye etti.